Bismillahirrahmanirrahim Afdolussalati ve temmütteslim Ala nebiyyina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama بعد Kardeşlerim Devamlı Böyle Oturunca Benim konuşmamı açıyorum Bir noktada Ölümün hatırlaması İnsan ölümü ne kadar hatırlarsa Kalbi o kadar düzelir. Ameli de düzelir kalp düzelirse. Allah Azze ve Celle kıyamet günü için insanları uyarıyor. Söylüyor. Hepsi cehenneme gidiyorlar. Ancak kimse temiz kalplen Allah Azze ve Celle geldi. Bu temiz kalplen gidenler onlar kurtulacaklar kıyamet gününde. İnsan organları ne kadar salih amel yaparsa kalp temiz değilse insan Müslüman değilse Allah için, sırf Allah için yapmıyorsa bu ameller hepsi boş boşa gider. Ama insan kalbi temizse, dürüstse salih amel yapınca onun sevabını alır. Eben Qayyim el-Cawziye Rahimehullah diyor. insan çok salih amellen cennete varmaz. İnsan temiz kalplen ve salih amellen az bile olsa cennete varabilir. Onun için tekrar söylüyorum. Kendimize devamlı kontrol etmemiz lazım. Bunu Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim de bize uyardı, tembih etti. Rabbimiz diyor ya Ey iman edenler Allah'tan korkunuz ve herkes kendine baksın yarın için. Hangi yarın? Yarın ölümden sonraki gün, gelecek günler. Ne yaptı insan? Ne hazırlık yaptı? Devamlı insan kendine dönsün, baksın. Umar bin Al-Khattab da bize uyardı, bizi uyardı. Söyledi, hasibu anfusakum kable entuhasabu. Vezinu a'malekum kable entuzan aleykum. İnsan sanmasın, ben namazımı kıldım, orucumu tuttum. Tamam cennet garanti oldu. Cennetin yolu uzun, zor. Oraya varmak yani ne diyeceğim dikenli bir yol. Ama insan bu yola girerse illa yolun sonuna varması şart değil. Sen yeter bu yolda ölürsen Allah seni cennete götürür. Allah affeder. Yeter sen düzgün bir yolda ol, öl. Dinimiz dediğim gibi herkes dünyada ne olursa olsun bana ne yeter ibadetimi yaptım bitti böyle değildir. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize söylüyor. Rahmetinden. Ey iman edenler, herkes kendiliğinden, nefsinden sorumludur. Bütün millet dalalette olursa sizi zarar etmez. İnsan demesin dünya değişti, her şey bozuldu bilmem ne. Ya herkes öldükten sonra kendi ameline sorulacak. Kimisi bunu anlıyor, evinde otur, kapıyı kapat, ibadetini et, kurtuldun. Hayır alimler diyorlar tefsirlerde sen aleikum enfusukum la man yani millet dalaletta yaşarsa siz hidayette olursanız kimse size zarar etmez zarar etmez hidayetin onların bir kısmı millete emir bil ne nehy kimse millete nasihat etmezse emir bil ma'ruf o hidayet tam değildir eksikliği vardır çocuk tuvalete girecek Şimdi, Peygamber Efendimiz dedi: "La bil-ma'roof, Bu hadisin manası nedir? "La ta'murunna bil Emir bil-ma'roofu. Emir Ama şimdi Arabçada bu L harfi ilk konunca bunun manası kesinlikle emir bil edeceksiniz. Tevkid adı. İkinci tevkid de var. Kelimenin sonunda ne. Ve te'murunna. Yani kelimenin aslı te'murunna. Ya da muru. Le konunca ve ne konunca iki tevkid var. İki defa yani kesinlikle söyleniyor gibi. Marufta kesinlikle emredeceksiniz. Ve le tenhavunna anil munkar. Kesinlikle kesinlikle bir günah görürseniz neyi edeceksiniz. Konuşacaksınız. اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَفَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ Eğer bunu yapmazsanız Allah bir azap size gönderecek. Konu buraya bitti mi? Şimdi gözümüzün önünde Allah yardımcı olsun Suriye'deki Müslümanlara Müslümanlara. Gözümüzün önünde neler neler oluyor? Peki dua edenler yok mu? Suriye'de var, da var, teravih hocalar dua ediyorlar. Hepsi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. İnsan diyor e Allah bize dedi. Rabbiniz diyor bana dua edin, sizden kabul ederim. Peki o kadar dua ettik neden Allah Azze ve Celle kabul etmiyor? Dua, dua kabul edilmemesi için sebepler vardır. Duanın kabul edilmesini, edilmesini engelliyor. Onların biri emir bil maruf olmayınca. Çünkü Resulullah sellem diyor اَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ اَوْ عَذَابًا مِنْهُ Yoksa Allah azze ve size azab gönderecek emir bilma'ruf etmediğiniz için نَعْيَعَ الْمُنْكَرِ yapmadığınız için ondan sonra ne? ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ Ondan sonra bu azab gelince dua edecekseniz Allah sizden kabul etmeyecek Neden kabul edilmiyor? Çünkü güvenli bir hayatta yaşarken emir bil marufu düşünmedik neyal düşen düşünmedik emir bil maruf neyal münker bu müslümanın hayatından bir parçadır müslüman insan devamlı bir derdi olacak senin derdin nedir herkesin bir derdi var birisine sorarsın genç bir bakıyorsun kalkarsa oturursa nasıl muhabbet ederse Arabanın kullanması bilmem ne. Ne demek? Demek ki bunun derdi arabanın kullanması. Bir tüccarın yanına gidersin, hep konuşuyor, yatınca bunu düşünüyor, kalkınca ilk önce cep telefonu tutuyor bilmem ne arıyor. Hangi konuda falan mal geldi, bunun fiyatı yükseldi, bu bilmem ne doların da, Bu bunun içinde yaşıyor. Derdi budur. Her insanın bir derdi vardır. İman eden insanın derdi bu davet. Bu yol. Sen bu derdi taşınca Allah Azze ve Celle öbür dünyanın dertlerini sana çözecek. Çok güzel bir kelime bir hoca söyledi. İbn Efemin galiba yanlış demiyorsan. Onun bir talebesi iki karısı var. Hocanın üç karısı var. Şu adam karıları devamlı kavgalarda yaşıyorlar işten geliyor ya bir kitap açacaksa okuyacaksa o böyle yaptı şu bilmem ne dedi falan Başı şişiyor, başını şişiriyorlar. Bir baktı ya bu hoca boş gibi yaşıyor. Devamlı dersler vaazlar üç karısı var neden aralarında bir şey yok. Nasıl bunların hayatını yürütüyor? Dedi hoca ben bunu anlayamıyorum. Ya iki karıyla yaşayamıyoruz biz. Sizde üç tane var. Şeyh Bin Bazda galiba dört tane var. Albani'de iki tane var. Yani bütün büyük alimlerde. 2-3-4 vardır. Nasıl geçiniyorsunuz ya? Nasıl yaşıyorsunuz? Hoca güzel bir kelime dedi. Aslih ma beynaka ve beynallaha yuslahleke ma nisaik. Sen ve Allah'ın aranızdaki amelleri düzelt. Allah senin eşlerin aralarında hayatını düzeltir. Senin uğraşmana gerek yok. Allah Azze ve Cel iman eden insan ne kadar dürüst olursa Allah dertlerini çözer, hayatını kolaylaştırır. Bir hoca var Arabistan'da her şey için konuşuyoruz oldu bilmem ne falan diye onu bırak çözülür. Onu bırak çözülür. E kendiliğinden çözülmüyor Allah çözüyor. Biz koşturuyoruz bakıyoruz bilmem ne ayarlıyoruz telefonlar bilmem ne bakıyoruz çözülmüyor. Neden? Yaptıklarımızdan amellerimizden hayatımızdan. Bir gün hocaya söyledim valla sende çözülür bizde çözülmüyor. Bizim kalbimiz ne zaman düzelirse o zaman çözülür. O zaman Allah hayatımızı kolaylaştırır, düzeltirir. Bu hoca bana söyledi. Başka birisi için şaşırdı. Adam hakika yaptı. Suudlular da her koyun ya da her kuzu 10 kişilik eti sayılır. Böyle ayarlıyorlar. O adam kızı oldu. Hakika yaptı. Çok fakir ama çok dindar birisi. Gerçekten onunla oturdum. Yani nasıl losfedeceğim dini, hayatı, ibadeti anlatamam size şu hocaya söyledi yani senin araban var benim arabam yok yani mutfaktan getirirsen onu yani mutfak lokanta gibi ama özel böyle kuzular 2-5 tane 10 tane yapıyor ee, düğünler için falan dedi tamam sen kaç kişiye davet ettin dedi bilmiyorum 40-50 falan Hoca baktı ya, bir tane koyun 50 kişilik kişiye dedi tamam gidip getireyim. Gitti hemen bir koyun da daha istedi binden parasını koydu iki tane olsun. Dedi yani millet etin kokusunu görsün. Ha, bir ar parça bu kadar yerlerse bir et görsünler. Bu hoca vallahi yani size söylüyorum hayatımda yalan söyleyeceğini hiç hiç hiç düşünmem. Diyor. Büyük bir e, tencere var. İçinde pilav et. Herkes geliyor. Eğer eşini getirmediyse, çocuklarını getirmediyse çıkarken yine ona dolduruyor bir köşete. Bir de dolduruyor tabaklara. Millet geliyor beşer kişi, onar kişi hepsi yiyorlar çıkıyorlar. Hoca da bakıyor et bitmedi mi? Bitmedi mi? Bitmedi mi? En son baktı herkes yedikten sonra gittikten sonra bu da tencereyi açtı dedi. Ya bunlar arttı herkes giderken evine biraz, biraz alsın bozulmasın. Şimdi bunu, bunu yaşayan insan... Hoca değil, veli değil falan. Normal Müslüman. Ama onunla oturursun bakarsın bir kelime günah ağzından çıkmıyor. Bakarsın ezan okunuyor hemen arkasında terdit ediyor. Bakar bütün ibadetleri hissediyorsun nasıl yaşıyor. Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor Allah'u veliyyüllezine amenu. Allah Azze ve Celle iman edenlerin velisidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor İnne Allah yudafi'u anillezine amenu. İman edenlere Allah yardımcı oluyor, koruyor, savunuyor. Ya Allah'ın gücü savunmak için insana yetmiyor mu? İlla bu dünyayı düşünecek falan kişi güçlü falan bilmem ne. O zaman bütün konumuz bu dünyayı düzeltmemiz için, ahiretimizi de düzeltmemiz, düzeltmek için dürüst hayatı yaş yaşamak. Dürüstlüğümüzden nedir? Marrufhem Mukar Biz bu hayata geldik çünkü Örül Maruf Ne Mukar silindi gibi hayatımızdan Aslında bu bizim derdimiz olması lazım Herkese sorarsak ya da sormadan o kendine kontrol ederse desin Ben dünyatmadan önce ne düşünüyordum Eğer dediğim gibi dünyayı düşünüyorsa daha daha dürüst olmadık Ama benim derdim. Kardeşim, amcamın oğlu, komşum, bilmem ne buna falan nasihat edebilirim falan kişi biraz sert. Ne, nasıl yapabilirim? Ne yani insan düşünsün. Yani ne diye Mücadele etsin? Vallahi ben de bir ne diye bir kalıp var. Herkese bu kalıbı atıp gidiyorum değil. Kardeşim şakacı birisi. O zaman şakanın yolundan girmem lazım ona tebliğ etmem lazım. Falan kişi çok ciddi birisi. O zaman ciddi bir şekilde onunla konuşmam lazım. Falan kişi, falan kişi nasıl devamlı insan planları kursun? Şimdi şirketlerde bir şirket iflasa gitmeye başlarsa hemen toplantı yaparlar, otururlar, düşünürler. Ne yapabiliriz? Bir dert vardır ortada. Bizim derdimiz dinimiz olması lazım. İnsan demesin ben bilmiyorum. Demesin ben cahilim. Demesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Tebliğ edin. Benden bir ayet bile olsa. Bir ayet çok mu? Aleykum ve rahmetullahi ve Bir ayet çok değil. Herkes 10 dakika 15 dakikada Kur'an-ı Kerim'i açarsa bir ayeti okuyabilir. mali okuyabilir. Öğrenir. Bir yerde otururken onu anlatabilir. Evinde oturuyor hepsi kimisi gülüyor kimisi bilmem ne kimisi diyor 5 dakika biraz sevap kazanalım. Şimdi birisi bize derse herkese 100'er lira verilecek 10 dakika verirseniz dinlemez misiniz? Ha dinleriz. Allah daha fazlasını verecek. Eğer Allah için kulaklarımızı verdik. Hayatımızı, şuurumuzu verirsek. Herkes dinleyecek şu ayeti insan tebliğ etsin. Yaşlı bir adam. Çok normal birisi. Çok cahil birisi. Bir hadisi duydu. Hadisi söyleyeyim. Kelimetan, hafifetani alel lisan. Fekiletani fil mizan. Habibetani ile rahman. Subhanallah ve bihandi. Subhanallah ilazim. Belki bunu daha önce size söyledim. İki kelime. Dilde hafif. Ağır değil. Ama kıyamet gününde terazide ağır. Sevabı çok. Allah bu kelimeleri seviyor. Hadis böyle söylüyor. Hadisin manasını söylüyorum. Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahil azim. Bu adam bunları öğrendi. Nerede oturursa sebep varsa söylemeye yoksa yaşlı adam. Gençler muhabbet ediyorlar, gülüşüyorlar. Birden bire konuşmaya başlıyor. Dinliyorlar saygı yönünden. Bir bakıyor, bu hadisi okuyor kelime tan hafifetani alalisan teqilatan fil mizan habibatan ila rahma subhanallah ve hamd subhanallah alazim heyriyor da otobüse biniyor yandaki adam selam veriyor nasılsın kardeşim iyi misin peygamber efendi biz bir şey söyledi çok güzel bir şey duydun mu onu ne rasulullah aleyhisselam diyor kelime tan hafifetani millet ondan şaşırdılar şaşırdılar sonra bir baktılar ölüm yatağında son nefesi çıkmadan bu hadis söyledi sonra vefat etti. Ne demek o? bu? Bu husnul khatimi. Yani insan son ameli iyiyse bu bir işare cennetin ehlinden inşallah. Son ameli kötüyse Allah korusun. Çünkü Peygamber Efendimiz dedi Yuhşarul mar'u ala ma mata alayhi. İnsan nasıl vefat ettiyse öyle Allah Azze ve Jalla onu haşreder. Hırsızlık yaparken Allah onu hırsızlarla Kıyamet gününde eder Onlarla beraber bulunur. Beraber konurlar kıyamet gününde. Bu adam bu hadisi söyledi. Peki ilminden ne biliyor? Bir hadis. Ama onun derdi milleti uyarmak, tebliğ etmek, öğretmek. Yaşlı ne ilim alabilir, ne çalışabilir, ne zayıf. Gözleri fazla görmüyor. okusun kitaplardan. Ama bu tamamen aklına yattı. Bir adam anlatıyor. Diyor bir ders duydum. İstiğfar hakkında. Hoca o kadar anlattı. İstiğfar, ve etmek. Sevabı ne kadar büyük. Allah ne kadar verir. Zenginlik de verir. Dünyayı verir. Ahireti de verir. Diyor o günde çok etkilendim. Kalkarsam, oturursam, gidersem, gelirsem hep. estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya Rabbi bana affet. Bir hadis var. Men lezime el istiğfar. Yani dilinden düşmezse devam devamlı devamlı gidiyor çarşıda bir şey satın alıyor çıkarken dükkandan Estağfirullah estağfirullah arabasına bindi biraz boş kaldı Estağfirullah estağfirullah telefon ona çaldı konuştu işini bitirdi tekrar estağfirullah <messizlik> men lazimel ja min kulli Her dertten Allah ona feraj yani kurtuluş ona verir. Ve <messizlik> <messizlik> her darlıktan Çıkış Allah ona verir. <gülüyor> Bilmediği yollardan Allah ona rızık verir. Adam anlatıyor. Diyor evde o kadar istiğfar çekiyorum. Beni sandılar yani. Kaybettim artık. Kaybetmeye başladım. Benimle konuşuyorlar. Cevap veriyorum sonra istiğfara başlıyor. Birkaç senede. Acayip zenginliği oldu. Arkadaşı Onunla beraber de bilmem hangi iş yapıyordular. Arkadaşı anlatıyor. Diyor valla şaşırdım bu adama nereden paralar gelmeye başladı. Hep ona diyor ya ne yaptın, ne çalışıyorsun, ne yani bu ustalığı nereden getirdin, bu işi nereden buldun. Diyor valla bilmiyorum. Ustalık betek estağfirullah kelimesinde. Ben hangi mal alırsam, hangi fiyat üstüne koysam kazanç açılıyor, satılıyor. Hiç durmuyor. Yanımdaki satıcı fiyatı benden daha düşük. O günde bir parça satıyorsa ya da iki tane ben yirmi tane satarım. Hem de pahalı. Farz edelim yani adam arabalar satıyor. Hangi galeri günde yirmi araba satabilir? E bu adam satıyor satıyor. Millet alıyor. Kısa bir zamanda çok zengin oldu. Dört sene dedim mi beş sene. Anlatıyor yani apartmanları oldu bilmem neleri oldu anlatıyorlar. Nereden? Bir tek bu iman kalbine girdi. Allah söz verdi ben de bu yola girdim. Bu iman noktası kalbimize girmesi lazım. Tekrar söylüyorum. Hedefimiz dünya olmasın. Dünya olursa Allah belki bir imtihan bize verir bir şey gelmez. Haydi bakalım. Dünyayı istiyorsunuz. Hedef ilk önce ahiret. Ama Allah Azze ve Celle kimse cenneti isterse hem cenneti hem dünyayı verir. İstediğin gibi yaşama. Allah istediği gibi yaşa. Allah istediğinden fazla verir sana. Sen bu kadar istersen, sen Allah istediği gibi yaşa, Allah daha fazlasını verecek sana. İnsan bu emir bil maruf noktası, ney al yani, munker tebliğ noktasını unutmasın. Camilere gidiyoruz bir bakıyoruz, sadece şu yaşlılar camide bulunuyorlar. Peki gençler nerede? Bu yaşlı evinden çıkıyor, camiye gidiyor demiyor oğluna, gel oğlum camiye. Oğlu giderse, bir dalalete giderse delikanlı. Peki, Peygamber Efendimiz zamanında delikanlılar ne yapıyordular? İçkimi içiyordular, yoksa dost kızları vardır, yoksa. Bedir Savaşı'nda iki çocuk geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. 12-13 yaşlarında. Ya Resulallah biz cihada katılacağız. Dedisi, siz çocuksunuz. Birisi biraz daha uzun. Dedi ya Resulallah ben çocuk değilim. Böyle parmaklarının üstünde durdu. Ben savaşabilirim. Resulallah dedi gel. Allah. Öbürü de dedi ya Resulallah nasıl onu kabul ediyorsun. Beni kabul etmiyorsun. Oğlum sen ufaksın. Dedi ya Resulallah ben ondan güçlüyüm. Onu kabul ediyorsun. Beni kabul etmiyorsun. Dedi hayır değil. Ne diyorlar dövüşmek. Güreş, güreş. güreş yapın bakayım. Şu daha ufak olan kazandı. Resulallah dedi o zaman ikiniz savaşa girin. Girdiler bir sahabi, muhacirlerden onu tuttular. Amca, Abu Cehil nerede? Dedi ne istiyorsunuz Ebu Cehil'den? Hani ha, beş adam böyle güçlü olursa, atlı olursa korkuyorlar Abu Cehil'i görürlerse. Hepsi kaçarlar. Ebu Cehil normal birisi değil. Dediler bu Peygamber Efendimiz'e eziyet ediyor. Biz onu öldürmek istiyoruz. Dedi vallahi böyle istiyorsanız gelin. Birimiz yanımda olsun sağ tarafta birimiz sol tarafta. Kendinize dikkat edin savaşta kimse sizi vurmasın. Onu görürsem gösteririm. Girdiler savaş ettiler. Abu Cahil'i gösterince onlara aslan gibi hücum yaptılar. Bunlar delikanlı değil miydi? Bu delikanlı hikayesi nereden bize çıktı? Adam 20-25 yaşına geliyor delikanlı. 16 yaşındayken vefat ederse Allah ona soracak demeyecek kıyamet gününde bu delikanlı. Ya cennete ya cehenneme gidecek. 50 yaşındaki gibi 100 yaşındaki gibi insan. Hepsi aynı hesap. Hepsi Allah ne emrettiyse insana şu 100 yaşındaki adam ve 15-16 yaşındaki kişi aynı hesap görecekler bu emir için. Haramsa ikisine haram. Emir olursa ikisine emir olacak. Nereden bu milletin aklına girdi? Bu dünyanın süsü nereden bizim aklımıza girdi? Adam duruyor böyle gururla konuşuyor. Altı çocuğum var, pardon altı çocuğum kalmadı bu zamanda. Üç çocuğum var, hepsini okuttum. Kızım doktor çıktı, oğlum bilmem ne çıktı, öbürü bilmem ne çıktı. Gidersin bakarsın ne terbiye, ne ahlak, ne din, ne inanılmaz bir şey. Bir video gördüm, adam geziyor böyle bir yerde, millete soruyor. Bugün cennet için ne yaptın? Hiç kimse düzgün bir cevap vermedi yani hepsine bakarsan hepsi sapık dersin bu cevaplardan yani bir tane bir tane böyle düzgün bir cevap veremiyor ya birisi diyor ben Müslümanım yetmez mi ben biliyorum Müslümanlar cennete girecek öbürü diyor ben ateistim öbürü diyor insan kalbi temizse yeter kim size dedi yeter Allah bütün ayetlerde diyor innenllezine amenu ve amilu salihat iman edenler ve salih ameller yaparlar Hiçbir ayet geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Amenu sadece. sadece iman yetmiyor. İman gerçekten varsa, varsa salih ameli yaptırır. İnsan salih ameli yapmazsa kesinlikle kötü amel yapacak. Bu dil Allah'ın emrettiği şeylerde çalışmazsa günahlar da hareket edecek, çalışacak. Fikir, insan onu çalıştırmazsa güzel şeylerde, kötü şeylerde düşünecek insan. Yani ortada yok. Ya böyle kendini kazanacaksın ya da böyle batacaksın. Peki nasıl diyorsunuz bu yeter? Peki yeterse sen bugün ne yaptın? Valla hiçbir şey yapmadın. Olmuyor. Muhakkak bir şey yaptın. Sen camiye gitmeyince kötü bir yere gitmişsin. Sen Allah'ı zikretmediğin zaman demek ki bu dil Allah bilir neler neler günahlar da konuştu. Bu kulak Kur'an-ı dinlemediği zaman, bir nasihat dinlemediği zaman, iyi bir şey dinlemediği zaman muhakkak bu kulak Allah bilir müzik, şarkı, bilmem ne, gıybet, ne, mimet hepsini dinledi. O zaman sadece kalp bu kelime yalan olmaz. Sadece kalp yok. El iman ma waqara kalbi qalbi wa saddaqa'hu'l amel. İman nedir? Kalpte yerleşen şey ve amel onu tasdik ediyor aleyküm selam ve rahmetullah tasdik ediyor ne demek yani mühür veriyor bu fikre bu inanca bir bakıyorsun kötü bir insan nerede oturursa kötülükte muhabbet ediyor konuşuyor bir tüccar dediğimiz gibi ticarette de muhabbet ediyor bir dürüst insan dininde muhabbet ediyor konuşuyor şu söylediğimiz adam gibi nerede oturursa şu hadis söylüyor biz kimlerden olacağız Belki benden bıktınız. Hep diyorum biz. Tabii biz demezsek milletin hakkında ne kadar konuşursak fayda yoktur. İnsan ilk önce kendini ıslah edecek. İlk önce kendini düzeltecek. Devamlı aklını çalıştıracak ben nasıl ilerleyebilirim? Ben geçen senede nasıl yaşıyordum bu senede ne yaptım? Bir kere bir arkadaş bana dedi her senenin başında ben bir plan koyuyorum yeni seneye. Dedim nasıl bir plan koyuyorsun? Diyor amellerim ne yapıyorum? Mesela beş şeyi alıştım. Üstüne iki şey eklerim, üç şey. Diyorum üç ayda bir, bir tane uygulanacağım. Uygulanacağım. Üç ayda insan ona alışabilir. Alıştıktan sonra öbürünü yaparım. Her senede aslında gerçekten insan her senede üç şey arttırırsa hayatında. E bakın ne kadar kaç sene yaşadık. Ümrümüz herkes baksın. ömrünü 15 yaşından sayayım. Şimdiye kadar çarp üç düşünün insan melek gibi olur. Amelleri yaptıkları bilmem ne. Ben gece namazına kendimi alıştıracaksam. Altı ay bu alıştırmak için versen. Daha fazla mı istiyorum? Alıştıktan sonra tamam bu hayatıma girdi. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutmaya kendimi alıştıracağım. Üç ay, dört ay olsun. Alışınca kadar. Sonra sabah akşam zikirleri, sonra bilmem ne her gün Kur'an-ı Kerim iki sayfa okuyayım ya da üç sayfa e, mealden okuyayım tefsirden mesela üç ayet, dört ayet boş, beş ayet. Yani bunları hayatıma soksam Bunlar hepsi birden benim hayatımda olunca beni değiştirir. Şimdi şeytan, insan ne diyeyim? İnsana biniyor. İnsan her gün ne diyeyim aklı düşünecekleri yani temiz değil. Böyle zikirle, Kur'an-ı Kerimle, oruçla yaşarsa değişir. O zaman dünya ne kadar süslenirse gözünün önünde bir şey görmüyor onu. Hep bütün düşünecekleri başka. Yani bu ibadetler, bu zikirler, bu ne diyeyim temiz hayat insan gözünde çok güzel görür. Allah Azze ve Celle kolaylaştırır insana. Ama ne kadar insan uzaklaşırsa onu zor görüyor. Kur'an-ı Kerim'i elimize alalım, Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Ne oluyor? Sen bir sayfa okuduktan sonra kapatıyor kalkıyor. Peki ne kadar sürdü bu? 5 dakika mı? 10 dakika mı? Sen biliyorsun o kadar sevabı var sadece 10 dakika dayanabildin. Oturalım muhabbet edelim. 3 saat geçmeden kalkmayız. Neden? Bir duyuyorduk eskiden alimler, hocalar, dürüst insanlar bir oturuyor Kur'an-ı Kerim'in yarısını okuyor bir oturuşta. 5 saat sürüyor, 8 saat sürüyor. Oturabiliyor. Biz iki sayfa okursak o cenneti aldık garantiye. Artık kartı da cebimizde oldu. Allah bilir cennetin anahtarı da cebimizde oldu. İki sayfa okuduk. Bir düşünüyor insan onlar nasıl oturuyordular sanki saçma bir şey. Yani doğru değil gibi. Ama şimdi biz cep telefonumuzu tutunca Whatsapp'ı, Facebook bilmem ne 5 saat oturabiliyoruz. Evet. Demek ki insan oturabilir. Ama aklımda ne varsa ona göre hareket eder. Benim aklım ondan doluysa oturabilirim 5 saat Kur'an'la. Birisi topu, sporu sevmiyor. Bir bakıyorsun, beş dakika bakıyor. Ya, ne bu top gidiyor, geliyor. Onlar aptal mı koşuyorlar? Ya bir, top ya, neymiş bu? Bir ne diyeyim? <gülüyor> Kumaş mı, deri mi? ne? İçinde lastik, biraz hava. Bütün millet koşuyorlar bir de. Salaklı, salaklık yani görüyor. Öbürü de oturuyor, beş saat doymuyor. Hem televizyona, hem şey YouTube'da, hem de hem de hem de. Doymuyor. Neden? Çünkü bu aklında yerleşti. Bizim aklımıza ne yerleştirmemiz lazım? Dediğim gibi. Dinimizin sevgisi, dinimizin uygulaması, nasihat etmek hem kendimize hem de milletimize, kardeşlerimize, yakın insanlarımıza. İnsan tek başında evinde yaşıyor, namaz kılıyor öbürlerine. Öbürlerinden alakası yok, ihtiyaç yok. Neden? Sen düşün benim annem, benim babam cehennemde onu görürsem yanıyorsa nasıl yani bunu kabul edeceğim? Neden şimdiden konuşmayayım? Neden şimdiden nasihat etmeyin? Neden şimdiden bu İslam ne demek onlara anlatmayayım? Allah bize o kadar büyük bir nimet verdi yani ölçülmez gerçekten hidayet nimeti, ibadet nimeti bu yolun bilinmesi çok büyük bir nimet. Bir tane Avrupalı videoda gördüm. Konuşuyor. Müslüman oldu. Asiyat ediyor bilmem ne. Sonra konuşurken dedi benim aklıma gelince babam Müslüman değil, annem Müslüman değil. Onlar kıyamet gününde nerede olacaklar? Onu söylerken ağlamaya başladı adam. Ağlamaya başladı. Haklıdır. Kolay mı bu? Peki biz de bunu öğrendikten sonra o kadar seneler derslere geliyoruz gidiyoruz en azından da biraz bilgimiz oldu. Neden nasihat etmiyoruz? Hem de nasihat etmezsek suçluyuz yani bu Allah ben çok kerimim. Nasihat ettim, yaptım yok. La bil ve la tanhaw 'anil munkar. emir maruf et çeksiniz, munkar yapacaksınız. Aw layushikanna azaban minhu Yoksa Allah azze ve celle size bir azab verecek. Ondan sonra dua edeceksiniz. Allah sizden kabul etmeyecek. Peygamber Efendimiz böyle söylüyor. O zaman neden bunu yapacağız? Ne, ne zaman bunu yapacağız? Neden yapmıyoruz? Yani tekrar söylüyorum ben devamlı oturunca sizinle diyorum ne zaman kendimizi ıslah etmeye çalışacağız? Bir insan yaşıyor 40-50 sene bakıyor o hepsi geçti İslam'dan uzak ibadetimizden uzak bilmem ne ne yapacağım? En güzel müjde geliyor. Sen şimdiden kendini düzeltirsen. Hidayette ölürsen Allah seni cennete götürür. Allah'ın rahmeti ne kadar büyük. Ne kadar büyük, ne kadar büyük. İnsan ölmeden bir dakika önce tövbe ederse, gerçek bir tövbe Allah onu affeder. Ya o kadar önümüzde fırsatlar var. O kadar önümüzde Allah'ın keremi önümüzde duruyor. Yine elimizi uzat uzatmıyoruz almıyoruz bu defineden bu şeyden şey gibi hayatımız diyorlar bir adam bir krala girdi bir hediye verdi mi bir şey verdi bilmiyorum kral ona ikram etmek istedi dedi sana bir saat vereceğim, benim vezneme gireceksin ne istersen alırsın ne taşıyabilirsen alırsın sonra bir saat sonra kapanacak bu kapı çıkacaksın girdi bir vakti bir bölüm acayip acayip altınlar var mücevherat inci bilmem ne şunu bunu paralar böyle önünde bir tane olursa, alırsa onlardan zengin olacak dolduracak bilmem ne öbür tarafa baktı acayip yemekler her çeşit geldi bunun tadına baktı bunun tadına bu lezzetli bu da bu da bu da yedi bir desi bir bakıyor diyor Daha çok vakit var bir saat bitinceye kadar Bundan yiyeyim, bundan yiyeyim. Çok yedi. Başı döndü, uykusu geldi. O bir tarafa baktı. O kadar güzel bir yatak var. Yani vasfedilmez bir şey. Gitti uzandı ona bakıyor bir uyudu. Bir saat geçti uyurken. Bir baktı duruyorlar. Hadi kalk, çık bir saatim bitti abi bir şey almadım. bana bir dakika ferin, bir dakika sadece bir şey alayım çıkarken bir inci bir blazik bir şey çok zaman bitti hayatımız bu insan gibi dünyada oynuyoruz yiyoruz içiyoruz kefimizi görüyoruz ibadetlere yaklaşmıyoruz sonra vaktimiz var sonra ölüm meleği gelince gel Ya bir iki rekat kılayım beni bırakın bir tek iki rekat kılayım ecel geldi Hayatımız bu insan gibi. Bu insan akıllı mı? Değil. Biraz oturursa, doldurursa bu paralardan, bilmem neylerden çık. İstediğin yemeklerden al, istediğin yataklar al. <gülüyor> Biz de böyle yapıyoruz. Bu dünyada vaktimizi kaybediyoruz. Dilimizde her günah işliyoruz. Gözümüzde her günah bakıyor. Her günaha bakıyor. Ondan sonra daha vakit var, ölünceye kadar. Daha genciyiz daha bilmem ne. ibadet ederiz. El-Hasan Basir Rahimahullah bir kabrinin önünde durdu. Bir adam yanında vardı dedi. Bu kabirdeki adam kabirden çıkarsa ne yapabilir? Ne, ne tahmin edersin? Dedi namaz kılar, ibadet eder falan. Hiç dünyaya bakmaz çünkü kabire girdikten sonra çıkınca bilir. Bu o başka hayat. Dedi o çıkarsa yani tekrar hayata dönerse. Ama, dönmeyecek. Ama sen daha hayattasın O hayata dönerse Vaktini o kadar değerlendirecek Sen hayattasın Sen değerlendir şimdi Bu kelimeyi söylüyoruz sonra şit, Bir sayfa açılıyor Oh yarın falan film başlıyor Bilmem ne başlıyor Bilmiyorum ne. Nasıl vaktimizi kaybediyoruz Nasıl yapıyoruz Yine dünyemize bakıyoruz Tekrar söylüyorum Hedefimiz olsun en büyük şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor rahimallahu insa semia Peygamber Efendimiz dua ediyor kimse Resulullah sallallahu sellemin bir hadisini duyarsa anlarsa sonra onu tebliğ ederse Resulullah sallallahu duasını istemiyor muyuz Allah'ın rahmeti üzerimize gelsin Resulullah sallallahu diyor Rahim yani Allah azze ve celle bir insana merhamet etsin bu insan kim? Benim dediğimi duydu, anladı, sonra gitti tebliğ etti. Ya çok mu bu? Yani o kadar cahilsak, uzun bir hadis ezberleyemiyorsak, bazı hadisler iki kelime, üç kelime. Onu öğrenelim, amel edelim. Çok tehlikeli günler var önümüzde fitneler sağdan soldan bize çarpıyor sanki bir insanı denize attın dalgalar her yerden onu onu vuruyor biz öyle bir hayattayız şu anda gerçekten bizim hayatımız çok tehlikeli şimdi yani 100 sene önce 200 sene önce belki başkaydı çevre dindar insanlar ee, herkes dürüst bilmem ne sen hiçbir şey yapmazsan çevre seni cennete götürüyor baban namaz kılıyor komşun kılıyor herkes namaz kılıyor sen de kılıyorsun bir yalan söylersen herkes seni kötülüyor milletin kötülemesinden yalan söylemiyorsun çevre seni yardım ediyor cennete gitmeye şimdi doğru söylersen millet derler aptal aptal ya sen böyle söylersen kendini kurtarırdın Gidiyorsun bir oturuyorsun salak bir hoca çıkıyor ortaya hadisleri atıyor bilmem ne şunu bunu bırakıyorsun eğer farkına varırsan bu bozuk birisi öbürüne gidiyorsun öbürü de başka bir şey götürüyor milleti cehenneme daha kısa bir yoldan götürüyor. Yani şüpheler çok her taraftan şehvetler her taraftan geliyor biz bu kadar tehlikeli bir durumda yaşarken böyle bir ne diyeyim? Kendimize müdafaa etmek için, bir savunmak için kendimize bir şey yapmayacak mıyız? İnsan Allah'a sığınması lazım. Peki nasıl Allah'a sığınacağız bir de her türlü günahı yapıyoruz. Yani vallahi insan utanır. Vallahi insan utanır. Ya utanmak konusu da bırakalım. Dediğim gibi kimse dürüstse Allah ona yardım eder. Neden Allah Azze ve Celle diyor, وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا Allah kimseyi dalalete sokarsa hiç kimse onu hidayete götüremez. Peki neden Allah Azze ve Celle bir insana dalaleti yazar sonra cehenneme götürür? Kafirler bunu getirirler. Bak siz ne diyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki Allah buna zulmediyor. Neden onu cennete götürdü, hidayete ona yazdı, buna dalaleti yazdı? Hayır Allah zulmetmiyor. O dalalet yolu seçtiği için kendine Allah çok zaman verdi tövbe etmek için. Tevbe etmiyor, daha fazla batıyor. Allah dedi, madem bu yolu seçtin sen o zaman kal. O zaman ona Allah Azze ve Celle yazar. Bazen insan bir günah işler, Allah Azze ve Celle bu günah sebebiyle ona cehennemi yazar. Cehennem yazıldıktan sonra kalbine bir kılıf geçirir, artık doğru yolu hayatında görmez. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنَنَا صَمْعًا onlar sana yaptıkları iyi sanıyorlar. Doğru yolda kendilerini görüyorlar. Bazen bir bakıyorsun bir Hristiyan seni tutuyor. Sana ikna ettiriyor. Sen yanlış yoldasın. Sen Hristiyan olmazsan kurtulmazsın. Bu gerçekten konuşuyor. Seni kandırmıyor. Zaten o böyle inanıyor. Peki neden bu dalaletle battı? Neden aklı artık çalışmıyor anlamıyor? Çünkü bazı günahları yaptı Allah Azze ve Celle bunu yazdı ona. Kimisi aramızda yaşıyor, Memleketimiz de yaşıyor. Bir fikir tutuyor, tamam bu fikirden tutmuyor. Yani bir kere bir arkadaş konuşuyor yani diyor bunlar aptal mı ya? Vallahi aklım kabul etmiyor. Anlatıyorsun anlatıyorsun anlamıyorlar. Yok kardeşim bunlar onlara göre, insanlara göre aptal değiller. Ama Allah Azze ve Celle onların kalplerine bir kılıf geçirdi. Artık hak yolu göremiyorlar, göremiyorlar. Peki bu kılıf neden geldi? Onların yaptıklarından. Onlar kötü yolu, cehennemin yolu kendilerine seçince, dönmeyince o yoldan hatırlatmak oldu onlara. Ayetler Allah'tan her yerden her zamanda geliyor. Yüzlerini çeviriyorlar. Görmek istemiyorlar yolundan dönmemek için. En son Allah Azze ve Celle böyle onlara yazıyor. Peygamber Efendimiz diyor insan her günah yapınca kalbinde kalbine Siyah bir nokta konur, kapatıyor. Öbür günah yapınca öbürü de gelir, öbür günah gelince öbürü de gelir. Tevbe ederse onlar silinir. Tevbe etmeden bütün kalp kapanırsa o zaman hiç silinmez. Bu kalp ona mühür gelir böyle kalacak ölünceye kadar. Peki hatasız insan var mı? Kesinlikle yok. Peygamber Efendimiz dedi, Kullu ibn-i adamı hatta. O zaman insan bir hata yapınca umidini kesmesin. Ama ne yapması lazım? Hemen tövbe etsin. Hemen dönsün. Hatasını hissetsin. Peygamber Efendimiz diyor iman eden bir günah yapınca sanki bir dağ üstüne geliyor hissediyor. Dağın altında kalıyor. Ne kadar tövbe ederse, ne kadar sıfar çekerse hissediyor. Ben büyük bir şey yaptım. Allah'a isyan ettim. Devamlı Ya Rab bana affet böyle yaptım. Bir münafık Hata yapınca estağfurullah diyor rahat oluyor. Diyor sanki bir sinek burnuna durdu böyle kiş yaptı uçtum. Hata silindi, hissediyor. Hayır insan hatalıdır ama en iyi hatalı tövbe eden. Peygamber Efendimiz diyor bu tövbe etmek şartlarını getirecek insan bir de onu yaşayacak. Dediğim gibi insan günah işliyor işliyor işliyor en son diyor. Ya Rabbi bana affet ola. o kadar şeyler yaptım ya. Ama Allah Azze ve Celle affediyor böyle Kur'an-ı Kerim'de Rahim. Bitti mi böyle o kadar kolay mı? Birisi hocaya sordu. Diyor hoca böyleydim böyleydim böyleydim bir günah bırakmadı saydı. Bilmiyorum kaç sene yaşadı 15 sene bunların üzerinde. Sonra bir de sohbeti dinledim. Kalbim yumuşadı tövbe ettim. Bir de hoca söylüyordu sohbette ibadetin tadı, mutluluğu. E şimdi Allah'a ibadet ediyorum, bu mutluluğu görmüyorum dedi hocaya. Neden? Hoca dedi o kadar mı ucuz yani Allah Azze ve Celle 15 sene isyan ettin, sarı ya Rabbi bana affet hemen mutluluğu göreceksin. Yani biraz yolun üstüne yürüyeceksin, biraz raylara oturtacaksın. O kadar mı kolay? İnsan Allah'a isyan edince düşünsün kime isyan ettim ben. Rabbim bu gökleri, bu yerleri yaratan, her şeyi tedbir eden, ona isyan ettim. Allah Azze ve Celle benden itikam etmek isterse yani ne kadar kolay anlatamam. Allah bütün dünyayı sallayabilir, böyle emir verir. Ya men emruhu, eza qada şey an en yakule lehukun feyekun. Allah Azze ve Celle en büyük şey, onun yapmasını isterse, bir tek emir verir. Ol, kon, Olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bize anlatıyor. Peki bir insandan intikam edecekse Rabbimiz zor mu Allah Azze ve Celle'nin? Allah diyor gökleri ve yerleri yarattı. Düşünün. Gökleri Hiç yorulmadı bir şey olmadı sanki. Bir şey olmadı gibi. Yani birimiz su dolduracaksa diyor kalktım her şey Allah Azze ve Celle bütün dünyayı kaldırır koyar her şey yapabilir hiçbir şey olmadı gibi peki Allah Azze ve Celle neden bizden intikam etmiyor isyan edince neden günah işleyince bizi bırakıyor Vallahi bir tek merhametinden peki bunun karşılığı insan bunun karşılığı insan o kadar mı İnat edecek batıl yolunda? Allah azze ve Celle diyor iman edenlere çok güzel bir çağrı diyebilirim. bilirim. Alam yani, Lillahzine âmanu, an takşa a kulubumuzun zikri Allah ve manazilinden alaq. Allah hak, indirdiği hak, indirdiği kitaba iman edenlerin kalpleri yumuşamadı mı daha? Ne zaman yumuşayacak? Yumuşak olacak. Ve la yakunuk al-lahzine kitab Utul kitab yani Yahudiler ve Hristiyanlar gibi olmasınlar <gülüyor> Onlar Allah Azze ve Celle kitabı gönderdi kabul ettiler aldılar baktılar hayat uzun ya insan her gün her gün her gün mi namaz kılacaksın bunun sonu ne zaman hayat onlara uzun geldi ağır geldi <gülüyor> kalpleri serleşti Abdullah ibn Mes'ud yemin ediyor. Diyor biz e, İslam'a girdikten sonra yani biz e, bu Resulullah Aleyhisselam peygamberliği olduktan sonra 4 sene Allah Azze ve Celle bu ayeti bize indirdi. 4 sene sadece. Yani yetmedi mi bu kadar? Peki 4 sene biz kaç sene yaşadık? Herkes düşünsün. Ne zaman ben buluğa vardım. Sorumlu, sorumluyum. Ne zamandan beri? Kaç sene bu cahiliyette yaşadım. Kaç sene de amellerim eksik. Allah Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de vardır. Sanki her gün Allah beni çağırıyor. Ne zaman döneceksin? Ey kulum ne zaman kalbin yumuşacak? Kardeşlerim Kardeşlerim şimdi uyanmazsak Ölüm meleği gelince uyanacağız. Ama o zaman da fayda yok. Vallahi fayda yok o zaman da. İnsan bu hayat hepsi onu görecek ne gibi? Bir sinema filmi gibi. Resimleri geçecek gözünün önünde ölürken. Amelleri geçecek. Oo, ben nereye gidiyorum? Hepsi katlanıyor. Ya bu para ne kadar tatlı. Bir bakıyorsun insan çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, biriktiriyor. Kimisi bugün bir şey anlatıyordum. Arkadaşım Arabistan'da bayilerini anlatıyor. Tabi bir konu için anlatıyor. Diyor günlük kazançları bir milyon riyalden fazla günlük. Peki bu adam bu parayı ne yapacak? Ne yapacak artık yani? Yaşlılar altmış yaşını geçtiler. Bu para ne yapacaklar? Hiç insan düşünmüyor mu yarın ölünce bir riyal benim kabrıma koyacaklar mı? Valla konmaz. Vallahi ne kadar zenginse onun kefeni fakirin kefeninden pahalı değil. Aynı kumaştan. Kefenler satıcıda hepsi aynı kumaştan. Zengin kefeni pahalı, fakirin kefeni ucuz. Bu kumaş pis, çirkin bilmem ne bu kibar değil. Öldükten sonra bir fakir koy, bir zengini koy aralarında hiç fark yok. Sadece kefen üzerinde oluyor. Bir de bu kefen aynı kumaş dediğim gibi aynı boy aynı her şey aynı. İnsan bunu düşünmüyor mu? İnsan kabire gidince paralarından bir lira alamaz. Ama vallahi gitmeden önce istediği kadar gönderir kabrine. Sadaka verince Allah için bu parayı kullanınca bu gidiyor ondan önce. Oraya gidince sevabını görür. Birikmiş. Cennete girince onu görür. Ama sen öldükten sonra çocukların çok çok çok kerim olursa sana ne diyorlar lokma mı? lokma yaparlar sonra bitti ya lokmayı yaptık Risi Arabistan'da Şeyh Al Arifi anlattı bunu galiba söyledim geçen defa size şey bir adam vefat etti üç oğlu var de Şeyh Arifi vardı biliyor adam ne kadar zengindi yani güzel bir şekilde hoca söyledi. Dinlen alakası yok gibi birisi. Bir tek belki namaz başka bir şey yok. Çocuklarına, oğlanlara herkes mirasından 30 milyon çıktı. Kızlara tabii 15'er milyon anne, annelerine bilmem ne falan herkese ne kadar çıktıysa. Hoca taziyede otururken kalpler biraz yumuşak oluyor. İnsan ahireti düşünüyor. Dedi babanız vefat etti Babanızın ruhuna bence bir cami yaparsanız Allah günahlarını affetsin herkes orada namaz kılınca sevabı ona yazılır bilmem ne. Şimdi konu uzun olmasın diye kız kardeşleriyle konuşmayın, hiç kimseyle konuşmayın. Siz üç gençsiniz, bir cami 600 bin'e yapılır dedi. Herkesten 200 bin, 200 bin, 200 bin alsak bir cami yapabiliriz. 200 bin bir milyonda ne kadar? Beşte bir. Beşte bir. Peki 30 milyon alan kişi bu 200 bin neymiş önünde? Bir şey değil. Dedi onlarla konuştuğum cevap yok. Dedim ha Mehmet ne ne diyorsun? O da böyle başını indirdi kardeşine baktı. Dedi Halit ne diyorsun? Halit dedi Allah Samira bak. Ey Samir ne diyorsun? Samir başını kaldırdı. Bir şeyler yaparız hocam yaparız. Dedi şimdi kararınızı almazsanız olmayacak. Haydi söz verin. İnşallah bu teziye bittikten sonra birkaç gün sonra geliriz buluşuruz gideriz bir yer seçeriz nerede yapılacak cami dedi hoca biz babamızı unutmayız inşallah insan hayır yapacaksa kendiliğinden olacak Hay Allah razı olsun sanki kendiliğinden olacak yapacaklar gibi diyor babası ona 30 milyon bıraktı babasına 200 bin geri vermedi. Bununla konuşuyor, bununla konuşuyor, konuşuyor. Hepsi boş boşa gitti. Hiç kimse kabul etmedi diyor bir şey yapmadılar. Diyor insan bundan ibret almıyor mu? Sen kendine bakmazsan oğlun sana, madem bu dünyada bakmıyor ahirette de mi bakacak? Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de, Kıyamet günü için yevme yefirrul mar'u min ahiyih. Ve ummihi ve ebih. İnsan kıyamet gününde kardeşinden kaçar. Ve ummihi ve ebih. Annesinden, babasından, ve sahibetih ve beni. Eşinden, çocuklarından. Ya en sevdiği insanlardan kaçar. Neden kaçıyor? Kimse ona bir hasene ver, bir sevap ver demesin diye. Herkes diyor nefsi nefsi bir tek ben kurtulayım. Peki bunlardan kaçacaksan kıyamet gününde, şimdi imanını, ibadetini, hayatını döküyorsun onlar için. Onlar da senden kaçacaklar. Şimdi camiye gitmiyorsun çocuk keyfi için. Bilmem ne benim eşim için çarşıya gittik. E örtüsü düzgün değil. E, ne yapalım? E, çarşıda bu haram bu helal. Ya e, böyle geçiriyoruz. Bu sana bir faydası olacak mı kıyamet gününde? Senden kaçacak. Bir sevap sana vermeyecek. Demeyecek valla sen çok ehlaslıydın. Bize neler neler yaptın. Çocuğun da aynı diyecek. Eşin, baban, annen, kardeşin herkes... O zaman akıllı insan şimdiden bilsin. O zaman da ortada bir tek ben tek başımda duracağım. Peygamber Efendimiz diyor. Kıyamet gününde herkes nefsi nefsi diyecek. Hani bir tek ben kurtulayım. Aişe müminin soruyor. Ya Resulallah hatta sen Sende mi bunu yapacaksın? Diye Üç yerde bende de yapacağım. Allah. Onları vasfediyor Aişe'ye radıyallahu anh. E ne kadar tehlikeli bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği kul. Bütün günahlarını affetti. Ama kıyamet gününde insan neler neler görecek. Neler neler görecek. Allah Azze ve Celle o günde o kadar kızacak. Yani kızacak deyince düşünelim. Allah Azze ve Celle kızdıktan sonra kim başını kaldırabilir, bakabilir. Nuh aleyhisselam'dan, Adem aleyhisselam'dan, İbrahim aleyhisselam'dan, bütün peygamberlerden, bir şefaat istediler, diyor bir günah yaptım. Bakın kaç günah? Bir tane yaptım. Rabbime bir şey diyemem şimdi. Şu günahtan korkuyor. Biz binlerce milyonlarca günahlarımız var. Korkmamız lazım değil mi? O günü düşünmemiz lazım değil mi? Kardeşlerim, tekrar söylüyorum. Şimdiden tövbe edelim. Çıkınca hayatımızı değiştirelim. Herkes desin bir kitap alacağım artık bu kitapta başlayacağım, öğreneceğim, öğreteceğim. Yanımızdaki insanlara artık yani bir hareket olsun. Senelerde yerimizdeyiz. İnsan ilerlemezse demek ki geriye gidiyor çünkü hayat gidiyor. Ben burada oturuyorum, tren geçti. Demeyin ben yerimdeyim. Hayır şimdi trenin yanındayım. Birazdan tren önde ben buradayım hala. Demek ki arkada kaldım. Onun arkasındayım. Tren gitti. Ben daha arkada oldum. Hayat böyle. İlerlemezsem ben geri de kalıyorum. Eh yarın Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Yok. O yarın okumam yarın için. Bugünü kaybettim bitti. Dönüş yok. Yarın sadaka vereceğim. Yarın bilmem ne yarın deme. Şimdiden bugünden. Çünkü yarın amelleri yarın için yapılacak bugün gitti peki ne kadar gitti en güzeli arkaya bakmayalım öne bakalım arkaya baksak hep ağlayacağız yapmadık etmedik ne. öne bakalım bir plan koyalım hayatımızı düzeltelim bir şeyler yapalım Allah bizi affetsin insan bu niyeti taşısın niyeti için sevap ecer alır sonra amel etsin yine sevabını alır sonra deriz inşallah Allah bize affeder bize yardımcı olur. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sallam.